Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu vesselamü aleyha Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Sufa meclisleri yürüyüşümüzün 5. yılına ve bizleri bu dönemin 3. toplantısına kavuşturan Rabbimize sonsuz hamdler olsun. Birçok hakikati öğrendiğimiz gibi suff ve hakikatini de öğrendiğimiz yolumuzun yegane rehberi Efendimiz'e de salat ve selam olsun. Bu güzel meclislerin ilk talebeleri olan ve bize bu işin ahlakını, edebini, yolunu, yordamını öğreten bütün sahabi efendilerimize de selam olsun. Bugün özellikle bu sancağı sahabeden aldığı şekliyle taşımaya çalışan, ve fırtınalı bir zamanda, fırtınalı bir dönemde oluşturdukları meclislerle bir yönüyle birer Hazreti Nuh'un gemisini oluşturmaya çalışan siz kardeşlerime de selam olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu toplantıda ben ne anlatayım dedim bu kardeşlerime. Biraz hafta içi zihnimi şöyle götürdüm getirdim aslında aklımda da şöyle bir şey vardı dedim ki akaid yılı olması hasebiyle akaidin de en temel meselesi esmaül hüsna olduğu için ben bir esmaül hüsna bilincine ait bir ders yapayım bu muallim ve muallime kardeşlerime sonra dedim ki buna nasıl olsa bir şekliyle ulaşırlar Belki ben ileriki bir zamanda yine bunu söylerim, yaparım. Yapılmış bu konuda bazı çalışmalar var. Oralardan da bir şekliyle bilinç alınır. Biraz daha şu an için bize lazım olan ve şu an içinde bulunduğumuz durumlardan da bir şekliyle istifade etmemize vesile olabilecek bir ders yapayım dedim. Ona da karar verdim. Dilimin döndüğünce o dersi Size yapmaya çalışacağım. Her meclis muallimi ya da muallimesi bir yönüyle tabiptir, doktordur. Bugün doktor Ali kardeşimin mesleğini ben alacağım elinden. Biraz ona ait bir şeyler söyleyeceğim ama eğer yanlış söylersem hiç çekinme hemen beni uyar. Bu doktorluk... Maddi anlamda olacağı gibi manevi anlamda da öyledir. Zaten aslında emri bil maruf nehi anil münker dediğiniz şey bir yönüyle toplumun hastalıklarının giderilmesi adına atılacak adımlardır. Biz kabul edelim ya da etmeyelim şu anda bir doktorluk vazifesi yapıyoruz. Eğer yapmayanlarımız varsa yapmak zorunluluğumuz var buna ait bir hakikati. Anlamam, anlamak durumundayız diyelim ki bir hasta önümüze geldiği zaman ya da bir olay oldu bir olay üzerine birisi karşımızda bir farklı duruma düştü biz az bir şey ilk yardım bilgisi almışsak o insanın ne halde olduğunu anlayabilmemiz için yapmamız gereken öncelikli işlerden bir tanesi Nabzının atıp atmadığını atıyorsa eğer nabzı gerçekten makul seviyede atıp atmadığını tespit etmektir. Onun için de vücutta birkaç yerde nabız kontrolü yapılabilir. En fazla bilekte yapılır bir de gırtlakta yapılır. El koyulur böyle buraya biraz beklenir. İlk yardım noktasında biraz bilgisi olanlar bunu bilirler. Makul nabız atışının da 60 ile 90 arasında olduğu söylenir. Yüze kadar da yolunu çıkaranlar var ama 60'ın aşağısına düşerse demek ki bedenin başkenti olan kalpte bir arıza var tekleme yapıyor artık o çarpıntı düşüşe geçmiştir. Eğer yüzün üzerinde ise bu da bir sinyaldir Demek ki ileriki bir aşamada, daha farklı bir biçimde bir arızaya sebebiyet verecektir. Onun için ne yapmalı, ne yapılmalı? Bu makul aralıkta yani 60 ile 90 arasında ya da 100 arasındaki seviyeye gelebilecek o manada ortaya bu çarpıntının aşağıya ya da yukarıya çıkmasının sebebi neyse o sebepleri giderme adına adımlar atılması gerekir. Ama o maddi anlamda yani tıbbi anlamdaki müdahale artık bundan sonrası doktorun yapacağı bir iştir. Var mı şimdi karı söylediklerimde? Tam bundan sonra olmaz artık. İşin bir deyimi var. Nabzını tutmak diye. Nabzını tutmak ifadesi deyimi maddi anlamdaki nabız tutmaya kıyasen bizim dilimize girmiştir. Diyelim ki işte hadiselerin nabzını tutmak diye bir ifade var biliyorsunuz. Hayatın nabzını tutmak diye bir ifade var. Neyse artık ne için kullanacaksanız oradaki o deyimin anlamı da şu derinlemesine o işin içerisine nüfuz etmek derinlemesine nüfuzun etkisiyle elde edilen veriler çerçevesinde de makul ve doğru adımlar atmak. Öyleyse eğer biz bir muallimsek suffa muallimiysek nabız tutmakla mükellefiz. Ama tutacağımız nabız tek bir alanın nabzı değildir. Bunu yaparsak eğer yanlış yaparız. Bugün Müslümanlar olarak eksik bıraktığımız ya da tam anlamıyla hakkını veremediğimiz şey de bu. Nasreddin Hoca'nın saz çalmasına benziyor bizim işimiz. Bir yeri tutmuşuz orayı çalıyoruz. Başka bir yerle bizim işimiz yok. Bu yanlış bir şey. Eğer biz gerçekten bu manada belli bir şuura belli bir bilince erişmişsek şu anda meselemiz suffa muallimliği olduğu için onu konuşuyoruz derdimiz suffa muallimliği ise mecburen biz beş tane şeyin nabzını tutmalıyız bu beş tane şeyin nabzı tutulmadığı müddetçe ne kendimiz mevcut meclislerden istifade edebiliriz ne de bu manada başkalarına istenilen oranda fayda sağlayabiliriz peki nedir bu beş tane Tutmamız gereken nabız birincisi muallim olarak kendisinin ikincisi talebe olarak meclis arkadaşlarının Üçüncüsü içinde bulunduğu mevsim olarak zamanın dördüncüsü derslerini yaptığı zemin olarak mekanın Beşincisi tüm bunların etkisiyle şekillenecek olan hayatın eğer bu beş şeyin nabzını tutarsak istenilen oranda gerçek bir biçimde bu manada bazı şeyleri ortaya koyabiliriz. Yok eğer tutamazsak bazı yerlerde zafiyet yaşarsak ki yaşadığımız için halimiz böyle zaten istenilen manada istifadeyi elde edemeyiz. Muallim, talebe, zaman, mekan ve hayat bu beş tane şeyin nabzını tutmakla mükellefiz. Biraz açalım. Muallim olarak kendinin nabzını tutması bir insanın bir muallimin eğer muallimin nabzı atmıyorsa doğru dürüst talebeye bunu sağlaması mümkün değildir zaten. Diyelim ki burada yoktur zaten bir avuç insanız biz birbirimizi biliriz ama şimdi bizim sesimizi internetten şuradan buradan dinleyen kardeşlerimiz de var onlara da bu vesileyle selam olsun ama biz kendimizin de bunun muhasebesini yapacağız İşte diyelim ki ben görevlendirmişim bizim talebelerden bir tanesini falanca yerde bir meclisin muallimliğini ya da muallimeliğini yapıyor. Oraya giderken bu işi biri bana tevdi etti işte hoca söyledi onun için gidiyoruz diye gidiyorsa muallimin nabzı atmıyordur demektir. Bir muallim bugün verdiği dersin hemen arkasından önümüzdeki haftanın heyecanını duymuyorsa Nabız atmıyor demektir. Bir muallim meclisteki derslerde söylenen şeyleri direk üzerine almıyorsa bu manada bazı şeyleri sadece o dersi yapmak için yapıyorsa sadece derdi buysa orada nabız durmuş demektir. Bugün tepeden başlayan bir hastalıkla biz karşı karşıyayız. Toplumda bu kadar konuşan insan var ama buna rağmen Karşılık yoksa bütün konuşanların başta ben bunu kendi nefsime söylüyorum ki çok ciddi bir adım atacağım. Göreceksiniz yakın bir zamanda siz bile şaşıracaksınız. Hoca nasıl bu adımı attı diye ama ben bu adımı atacağım. Çünkü ben atmasam başkası atmayacak bunu. Bu manada kendimizi sorgulayıp eğer bazı şeyleri ciddi bir muhasebeye tabi tutmazsak bizim toplumu iyileştirme gibi bir İddiamızın altını doldurmamış oluruz. Burada bir nabız problemi varsa eğer muallimde talebelerde olacağı muhakkaktır zaten. Meseleye bir taraftan bakmayın. Mesela diyelim ki bir muallim kardeşimiz sözün meclisten dışarı diyeceğim ama kim ne üzerine alırsa alsın. Suffa meclisi oluşturmuş. Kalbinin iç altlarında altta altta altta altta o ikrar etmediği kısımlarda Derdi kendisine sosyal çevre oluşturmak. Birileri gelsin gitsin işte birilerle tanışalım. Bu manada bir şeyler olsun. Ortada bakın bir zafiyet olduğu için o suffadan o meclisten bir bereket çıkmayacağı bellidir zaten. Mesela kürsü şehveti diye bir şey vardır. İnsan ister kendisinin dinlenilmesini. İnsan çok hoşuna gider. Böyle konuşurken 15-20 tane insan ağzına baksın. Hoca ne söyleyecek ne edecek diye senin ağzından çıkacak kelimelere kitlensin ve insan buna bayılır. Yani bu manada ciddi bir zafiyeti vardır insanın ve o muallimde de eğer kürsü şehveti varsa söz şehveti varsa o muallimden de ve o meclisten de bir bereket çıkmaz. Çünkü bu işlerin yapılmasının bir tek nedeni olabilir o da sadece ve sadece Allah rızasıdır. Rıza ilahi dışında bir şey bulaştığı andan itibaren muallimde nabız başlamıştır arıza vermeye. Kalp tekliyor artık nereye doğru aşağıya doğru ya da yukarıya doğru atışlarda bir anormallik vardır. O anormalliğin meclisteki diğer insanlara sirayet etmemesi mümkün değildir. Bir şekliyle o sirayet eder ve o meclisten şöyle ya da böyle bir zamandan sonra bir hayır çıkmaz. O halde biz muallim olarak nabzın makul bir seviyede atabilmesi için yapmamız gereken bir şey var. Şimdi benim aziz kardeşlerim, o yapacağımız şeylere dikkat çekmeden bir şey söyleyeyim. Hasta olan talebe ise iyileştirme kolay. Hasta olarak muallimse muallimin doktoru kendisidir. Muallim başka bir yerden iyileşmez. Kendisinin bu hastalığını tespit eden, ortaya koyan bir insan ancak kendisini tedavi etme adına bir gayrete girişebilir. Yoksa bunun şurada benim söylediğim sözle de iyileşme adına bir şey olmaz. Buradan sonra kendisi bu manada eğer bunu fark edip adımlar atmasa da dışarıdan ne gelirse gelsin onu iyileştirme adına o ilaçların da o müdahalelerin de hiçbir faydası olmaz. Yapılacak iş doktorun kendisi... Olduğunu kabul ederek muallimin kendisini iyileştirme adına adımlar atmasıdır. Bu bilgiyi bilin. Muallimin nabzının makul atması için ne yapmalı noktasına gelin. Ben size beş tane şey söyleyeyim. Hep söylediğim bir şey yine aynısını söyleyeceğim. Başka yolu yok ki aynı şeyi tekrar edeceğiz. Sağlam bir niyet muhasebesi. En başta bu. İkincisi selim bir merhamet ufku. Üçüncüsü sabit bir dava aşkı, dördüncüsü sahih bir menhec usul zemini, beşincisi sarsılmaz bir sabır azığı. Muallimin nabzının makul atmasının beş yolu bu. Sağlam bir niyet muhasebesi çok önemli olmazsa olmaz bir şey. Çok konuştuk bu meseleyi her zaman da konuşuyoruz çünkü buna ihtiyacımız var bir daha konuşalım. Ama ben ne söylesem bu manada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin size söyleyeceğini söyleyemeyeceğim için onun söylediğini size söyleyeyim. Ebu Musa el-Eşari şöyle bir hadise aktarıyor bize diyor ki biz otururken sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bir bedevi geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında durdu. Ve şöyle bir şey sordu peygamberimize. Ya Resulallah dedi bir adam düşün cihat meydanlarına giriyor ama altında niyet olarak övülmek isteme gibi bir şeyi var. Bir adam da düşün cihat meydanlarına ganimet elde etmek için çıkmış. Bir adam da düşün mevki, makam, şan elde etmek için çıkmış. Böyle üç tane ayrı adamdan hangisi Allah yolundadır? Soruyu anladınız mı bir daha söyleyeyim mi? Üç tane adamı söylüyor. Biri diyelim ki mevki ve makam için çıkmış. Biri ganimet için çıkmış. Biri ise övülmek için. insanlardan bu manada taltif görmek için çıkmış. O bedevi de bunu soruyor. Hangisi diyor Allah için cihad etmiş olur? Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hiçbiri. Hiçbiri arkasındaki cümle nedir biliyor musunuz? Her kim sadece ve sadece Allah'ın kelimesi yüce olsun diye savaşırsa onunki Allah yolundadır. Bu şey başka bir, bir niyetle beraber yürütülecek bir iş değildir. Bugün bereketsizliğin hayatlarımızı kaplamasının altında yatan şey de budur. Hadi bir öz eleştiri yapalım. Bak beşinci senenin sonuna geldik biz. Gelecek dönem yeni bir beş yıllık program inşallah açıklayacağız. Ama farklı bir şey açıklayacağız. Benim aklımda da bir şeyler var. Kardeşler de bir şeyler düşünüyorlar. Birkaç dönem sonra birkaç hafta sonra netleşecek. Sizlere de beyan edilecek inşallah. Bir şeyler yapılıyor. Mesele bu meselede İnsanların kelle sayısının artmasıyla alakadar bir şey değil ama burada şöyle bir problem var birinci yıl başlayan bir muallimde şu anda beşinci yılın sonuna doğru yürürken ilk gün başladığı heyecanın üzerine heyecan eklenmiş bir biçimde eğer yürüyebiliyorsa bir problem yok. Velev ki üç tane talebe olsun velev ki beş tane talebe olsun hiçbir problem yok. Ama şu anda artık sırtında bir yük görüyorsa bunu yahu nereden bulaştık arkadaş buna birisi gelse de birine emanet etsek bu işin içinden çıksak diyorsa eğer bu manada başka bir arıza ortaya çıkmışsa işte biz bunu anlamadığımızın ve bu niyet meselesinde bazı şeyleri kavramadığımızın işaretidir. Zaten görünen köy kılavuz istemez. Bugün Müslümanlar olarak şu memlekette de halimizi şöyle bir akıllarınızda çağrıştırın. Bunun nasıl böyle olduğunu göreceksiniz. Biz de bu memleketin bir parçası olarak bizde de aynı şekildedir. Niyet meselesinde yaşadığımız zaafiyet hayatımızın geri kalan bütün alanlarına giriyor. Meseleyi daha da iyi kavrayabilmemiz için bir şey daha söyleyeyim. Abdullah İbni Abbas radyallahu anhuma naklediyor. diyor. Diyor ki adamın biri geldi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına şöyle bir şey sordu. Bakın bir önceki soruya benzemiyor. Bu daha farklı bir şey soruyor. Ya Resulallah diyor ne yaptımsa kendimi iyileştiremedim ama ben şöyle bir yerde duruyorum. Hem Allah'ın rızasını çok istiyorum hem de yaptığım hizmetlerin başkaları tarafından görülüp takdir edilmesinden hoşlanıyorum. Böyle bir beklenti de yok. Sözde dikkat edin. Allah'ın rızasını ummuyorum aslında. Birinci öncelikli hedefim bu. Ama bir şey yaptım. O yaptığım şeyin insanlar içerisinde duyulup bir yönüyle beni takdir etmelerini de çok istiyorum. Böyle bir iki duyguyu bir arada duymam gerçekten beni sıkıntıya sokar mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ona kef suresinin 110. ayetini okudu. Cevap bu oldu. Ayet ne diyor biliyor musunuz? Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa salih ameller işlesin ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Demek ki böyle bir şeyi bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne gibi görüyor? Şirk, ibadette ortak. Allah'ın dinine hizmet ediyorsun ibadet değil mi? Bunun amacı eğer Allah'la birlikte başka bir şeyse sen ne yaptın? Ona şirk koştun, ortak koştun ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunun Allah katında aslında makbul olmadığını bizlere beyan etti. O halde ne yapmalı muallim? Kendi nabzını tutarken en başta Dönüp dönüp bir daha dönüp dönüp bir daha geldi mesela derste konuştu bir şeyler söyledi ben kendi yaptığımı söylüyorum size konuştu bir şeyler söyledi insanlar takdir etti övdü övdü bir şeyler söyledi giderken evde otururken oturup kendi nefsini iyice bir bu manada hesaba çekmek. Bu yapılan şeylerin ne olduğunu ne olmadığını ortaya koymak. Niyette varsa bu manada kayma onları düzeltmek. Tekrardan telafi adına adımlar atmak. Varsa bu manada yanlış kapılar onları kapatma adına gayret içerisine girmek. Böyle bir şeyle makul nabza doğru muallimin kayması gerekir. Aynı bu söylediğim şeyleri merhamet ufku için de siz öyle anlayın. Selim bir merhamet ufku mesela. Ne oldu talebelerden bir tanesi birkaç hafta gelmedi sildin attın mı üzerini yoksa onun arkasına mı düştün makul bir biçimde yüzgün mesela taleben morali bozuk belki sana söyleyemediği bir sırrı var bir iş gelmiştir başına. Birisi sormamıştır ki kardeşim senin başına niye geldi? Zaten biz sormaya korkuyoruz şimdi. Çünkü sorduğumuzda eğer o kardeşimiz başıma bir iş geldi dediği zaman ne olacak bir şey yapmamız lazım. El uzatmamız lazım. Aman bulaşmayalım aman bana dokunmasın mantığıyla böyle bir şeyle olmuyor. Merhamet ufku dediğiniz şey sahabenin dünyasına nasıl intikal ettiği Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan defaatle ben size anlattığım derslerde bir daha burada da tekrar etmeye ihtiyaç duymuyorum ama bugün ne kadar bizim hayatımızda var bunun kontrolünün yapılması gerekir. Sabit bir dava aşkı o aşk sende varsa eğer başkalarına da sirayet ettirebilirsin. Eğer bugün var yarın yok bugün biraz fazla yarın biraz az bugün biraz değişik yarın farklı böyle olursa yani bu gel gitleri sen yaşarken... Gel git yaşadığın bir zeminde kalkıp insanlara bir şeyler anlatma adına bir gayrete girersen e sen de bugün varsın yarın yok olursun o yaptığın işten de zaten bir hayır gelmeyecek. Sahih bir menheç usul zemini bu meselenin dördüncü ayağı yapılan işin doğru olduğu gibi o işin doğru bir usulle yapılması adına da bir şeydir. Kalkıp mesela bir insan gecenin on birinde ben suffa meclisi yapıyorum derse problem. Aynısını sabah namazından sonra yapıyorsa ve bu insanlar uykulu uykulu gözlerini açamıyorlar. Senin sözlerin her birisi onun zihnine çakılmış bir çivi gibi geliyor. Ulan biraz önce bitsene de canımız kurtulsa diyecek bir zeminde ise yanlış yapıyorsun sen. En güzel sözü bile. Bu manada yanlış bir yerde tüketiyorsun. Dolayısıyla burada usul menheç de sahih bir düzlemden yürümeli. Siz bunu kendi içinizde, kendi dünyanızda, kendi etrafınızda çoğaltın. So somut örnekleriyle çoğaltın. Ben fazla uzatmayayım vakti kullanmak için. Beşincisi ise sarsılmaz bir sabır azığıdır ki bu önemli bir şeydir. Eğer sabır olmazsa bu iş olmaz. Beşinci yılın sonunda bile o sabır bizi çatlaştıracak bir zemine gelse dahi bu manada yapmamız gereken bellidir. Olması gereken bellidir. Takınılması gereken bellidir. Bu muallimin nabzına ait olarak söylenecek sözler. Gelin talebeye talebenin de nabzını tutmalısınız. O nabzı da tutacak sizsiniz. Neticede talebeye kendisini tutturmayacaksınız. Na, talebenin nabzını da tutma sorumluluğunuz diğer alanlarda olduğu için sizin için de aynıdır. Muallim için söylediğim beş şeyi talebe için de söyleyebilirim. Siz öyle anlayın ama ben öyle yapmayacağım. Onu zaten anladık. Anladığımız için onu geçiyorum ama ben özellikle talebe için de beş şey söyleyeceğim. Talebenin nabzını tutma adına ne yapmalı? teşsis edilmesi gereken haşiyet artması gereken heyecan kuşanılması gereken hamiyet oluşması gereken hassasiyet temsil edilmesi gereken heybet talebenin nabzına ait de 5 şey haşiyet heyecan hamiyet hassasiyet ve heybet Bunların içinde uzun uzun şeyler söylenir ama ben birer cümleyle geçeceğim. Haşyet dediğiniz şey Allah'a karşı derin bir korku, saygı ve gerçek ilim erbabının en önemli hususiyeti dağları dahi paramparça eden ağır bir seviyedir. Kolay bir şey değil ama Allah korkusunu eğer biz talebelere vermezsek bu işi sağlayamazsak Öğrettiğimiz ilim eğer talebede haşiyete sebebiyet vermezse mesela diyelim ki geldi suffa meclislerine bir talebemiz başladı bizimle beraber yürüyor. Daha düne kadar hayatlarında namazlarında huşu adına zaafiyet var. Aradan dört yıl geçti halen bu zaafiyet devam ediyor. Biz namazlarında bile ufacık bir seviye kazandırtamadık problem var orada. Nabzı tutamadık demek ki eğer tutsaydık çok bu manada bir şeyler oluşurdu onun hayatında. Çünkü bizim namazlarımızı beraberce kılmamız cemaatle bu manada yapacağımız şeyler işte bu konuda söylediklerimiz konuştuklarımız ya da bizim üzerimizden görülen o temsiliyet her neyse onun hayatında farklı bir biçimde tesir edecekti. Artması gereken heyecan mesela artıyor mu? Artmıyor azalıyor aşağıya doğru gidiyoruz daha buradan aşağısı var mı bunun yönü bilmiyorum ama aşağıya doğru gittiğimizi hepiniz görüyorsunuz İnsanlar artık infaktır fedakarlıktır dava için koşturmaktır bunları gereksiz bir iş olarak görüyor zaten her şey olmuş bitmiş herkese göre bir insanlarda duygularda zaten bir gevşeme var farklı bir halde var e bu farklı bir hal caddede sokakta var ama İslami hizmet kurumlarında da var. Öyle bir heyecan azalması var ki artık biz haftanın bir günü derslere gelirken bile kırk tane oflayarak puflayarak geliyoruz. E bu manada böyle geldiğim bir yerden Cebrail'in lisanından ayetleri duysam bile o ayetler sana tesir etmeyecek. Çünkü heyecanı biten adamın Din adına alacağı bir şey yoktur. O adamın artık yavaş yavaş yavaş yavaş Allah korusun menfi çizgiye doğru gitmektedir. Bunu bizim talebeye arttıracak vesileleri zorlamamız gerekir. O vesilelerin en büyüğü de kendi duyacağımız heyecandır. Duyduğumuz heyecanı ancak başkalarına yansıtabiliriz. Dolayısıyla din heyecan ister bu iş heyecansız olmaz. Talebede de bunu sağlayacak bazı adımlar. Atılmalıdır kuşanılması gereken hamiyet dediğimiz şey dini koruma ve o manada onu savunma arzusudur bu da ancak oradaki derslerle elde edilecek bir şeydir oluşması gereken hassasiyet de önemli bir şey mesela biz 3-5 sene emek verdiğimiz talebelerin hayatında bile değişiklik göremiyorsak dini hassasiyetlerini eğer arttıramamışsak Tamam olmayabilir başarı odaklı değil bu 50 yıl gayret edersiniz olmazsa olmaz o ayrı bir mesele ama olmamasının sebebi ben miyim noktasında bir soru her muallim tarafından kendisine sorulmalıdır. niye olmuyor niye ben halen bu talebelere bir şey söyleyemedim veremedim niye halen hayatlarında bir şey değişmiyor acaba bunun başka bir problemi mi var ben bir şeyleri yanlış mı bırakıyorum sözü söylerken samimi mi söylemiyorum başka şeyler mi var işin içerisinden bütün bunların bir yönüyle muhasebesinin yapılması. Eğer olsa bu dördü beşincisi de olacak zaten temsil edilmesi gereken heybet. Yüzümüzü ak edecek göksümüzü gene gere işte bu kardeşimiz suffan meclislerinin muale, talebesidir deyip parmakla gösterilecek o heybeti onların üzerinden ailelerine başlı olmak üzere hayata sokağa caddeye taşıyabilecek bir ufuk taşıyabilecek bir yol ve yöntem talebenin nabzını tutma adına bizden istenenler. Gelin üçüncüsüne İçinde bulunduğu mevsim olarak zamanın zamanında nabzı var bizde ana mahkum olmak yok anın zamanın hakkını vermek var eğer ana mahkum olursak zaten biz zamanın adamı oluruz hani zamane çocuklar deyip bazen büyükler çocuklara burun kıvırıyorlar ya o zamane çocuk olmak budur işte zaman ne yaptıysa nasıl bir noktaya getirdiyse öyle. Müslüman asla ana mahkum olmaz. Müslüman asla birilerinin bize dayattığı gündemlerle kendi zihnini, aklını, hayatını meşgul etmez. Müslümanın gündemi kendisi gibi iman eden kardeşlerinin kendisine söyledikleridir. Ya da eğer yapabiliyorsa kendisinin yaptıklarıdır. Dolayısıyla zaman meselesinde biz ciddi bir problemimiz var. Bakıyorsun bir yer biraz önce medresedeki talebelere de söyledim. İslam coğrafyalarının herhangi bir yerinde bir sorun olduğu zaman biz oraları hatırlıyoruz. Oraları da o anlık hatırlıyoruz. O anda sosyal medyada bir iki tane mesaj yazdığımız zaman sorumluluğumuzun yerine geldiğini zannediyoruz. Ve birileri bizim o manada artık hassas olduğumuz sinir uçlarımızı kullanarak tabir caiz mi bilmiyorum bunu kullanmak ama bir yönüyle havamızı alıyor gazımızı alıyor ondan sonra yine aynı taz aynı hamam iş devam ediyor bu doğru bir şey değil bizim yapmamız gerekenler bellidir o yapmamız gerekenleri yaparken ancak çok daha önemli olan bir iş ortaya çıkarsa o yaptığımız işten biz vazgeçebiliriz yoksa şartlar bizi zamanımızdan asla vazgeçiremez geçirmemelidir Allah aşkına Bakın biraz da sizi rahatlatmak için bir şey söyleyeyim. Rahatlatmak deyince fıkra mıkra anlatacak değilim. Aslında bir yönüyle daha da rahatsız edecek bir şey söyleyeceğim. Bu ümmetin en büyük felaketi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatıydı. Öyle diyor sahabe. Bizim için en büyük felaket Medine'de yaşadığımız peygamberin vefat günüydü. En büyük felaketi yaşamış olan bu ümmet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ayrılık hüznünü yüreklerinin Ta derinliklerinde taşıdıkları anlarda bile mendillere kendilerini mahkum etmediler. Oturup bir kenarda ağlamadılar, sızlamadılar. Üsame ordusunun harekete geçirilmesini konuştular. Eğer peygamberin vefatı bile bu ümmeti Bizans üzerine yürütülecek orduyu hareket etmeden alı koymamışsa bizim başka bir şeyi konuşmaya hakkımız yoktur. Diyelim ki Allah korusun şu memleketin dört bir tarafında Suriye'de yaşadığımız bir sıkıntıyı yaşasak. Allah bunu böyle ağır bir imtihanla bizi karşı karşıya getirmesin. Diyelim ki olsa diyelim ki bütün her tarafta kıyamet kopsa. Diyelim ki her taraf kan gölüne dönse. Diyelim ki bütün Müslümanlar ölse bir biz kalsak hayatta. Kardeşim bizim yapacağımız belli biz bunları boşuna mı öğrendik ya? Bizim yapacağımız belli biz başka bir şey yapamayız zaten yapacağımızı yapacağız. Eğer sahabeyi bu manada doğru anlasak yapacağımızı yaparız ondan sonra da tevekkül ederiz Allah'a. Elimizden bu geldi ya Rabbi bunu yapabildiktir bunun arkasında dururuz. İçinde bulunduğu mevsim olarak zamanın nabzını tutmak için de beş şey söyleyeceğim size. Bu beş tane şeyin altını çok açmamız lazım. Çünkü önemli şeyler söyleyeceğim size ama vakit geçiyor biraz da sorularınıza zaman bırakalım. Ama inşallah siz biraz kendi aranızda müzakere ederek altlarını doldurun. Birincisi mevsimi iyice anlayacak bir marifet ufku. Eğer zamanın nabzını tutabilmek istiyorsak bunu yapmak durumdayız. Mevsimi iyice anlayacak bir marifet ufku unutmayın benim aziz ve azize yol arkadaşlarım nasıl ki mevsim dediğimiz zaman işte yaz kış sonbahar ilkbahar diye şeyler aklımıza geliyor ve o mevsimlere uygun da bazı ameller ortaya çıkıyor kışın. Kısa kollu ince bir elbiseyle dışarıya çıkabiliyor musunuz? O mevsime ona göre hareket etmek gerekiyor. Bu da zamanın marifetini marifet ufku diyerek mevsimi iyice anlayacak bir marifet ufku derken böyle bir şeyi söylüyoruz. İşlerin de eylemlerin de bu manada mevsimi vardır. 10 yıl sonra olacak bir işi bugün konuşmamızın hiçbir anlamı yok. O işe zulmetmiş oluruz. Bugün konuşacağımız iş bugünün işi olmalı. Bugün yapacağımız iş olmalı. Peki iş yaptığımız işin bugün olup olmadığını nereden tespit edebiliriz? Ancak ve ancak marifet ufkuyla. Marifet ufkumuz varsa bunu tespit edebilir ve ortaya koyabiliriz. İkincisi doğru işi doğru zamanda yapacak bir mükellefiyet ızdırabı. Doğru işi... Doğru bir zamanda yapacak mükellefiyet ızdırabı. Üçüncüsü muhatapların gönüllerine tesir edecek bir muhabbet meltemi. Bugün mahrum olduğumuz şey bu. Muhatapların gönüllerine tesir edecek bir muhabbet meltemi. Dördüncüsü düşmanın oyunlarını bozacak bir Medine stratejisi. Hocam sen ne diyorsun diye belki beni kınıyorsunuzdur şimdi. Biz neredeyiz sen neredesin diyorsun ama ben ne yapayım ki? Bazen sözü söylemek gerekiyor. Alan alır, almayan almaz. Belki yıllar sonra birileri çıkarda alır. Bazen üstadın işte o feryadıdır. Ben size değil sizden sonrakilere konuşuyorum diyerek bazı şeyleri söylemesi hep bu tarz şeyler içindir. Ama buna İhtiyacımız var bugün bizim biz düşmanın kurduğu oyunlar üzerinden şu anda bir şeyler yapıyoruz Müslümanlar olarak. Stratejimizi Medine'den alacağımız ilhamla yapsaydık zaten ümmet olarak bu halde olmazdık. Şu yaşadığımız günlerde bile karşılaştığımız yüzlerce problemin altında yatan mesele budur. Keşke o strateji o Medine stratejine o nebevi stratejiye bir anlayabilsek ve kavrayabilsek. Beşincisi gündelik rüzgarlara kapılmayacak bir medeniyet şuuru eğer medeniyet şuurumuz varsa bugün gündelik rüzgarlarla bizim işimiz yok birileri bizi eğer buna mecbur ve mahkum etse bile güler geçer biz işimize bakarız bizim Allah'tan başka verecek hiç kimseye hesabımız yok bu bilinçle hareket ederiz. Bu manada bizim yapmamız gereken zamanın nabzını tutmak. Yani nama, zamanın hakkını vermek için de yapmamız gereken bu. Dördüncüsü derslerini yaptığı zemin olarak mekanın. Bakın şu anda burada bir mekandayız. Bu mekan önemli bir şey. Çünkü mekan eğer gerçekten yapılan işe uygunluk arz ederse oradan bir istifade olabilir. Ama ille de her meclisin... Aynı mekanda yapılması şart değil camide yap mescitte yap öğrenci evinde yap kendi evinde yap bahçede yap git ta bir ormanın içerisinde bir yerde yap nerede yaparsan yap o yaptığın yer Allah'ın izniyle senin sufa mektebindir ama o mekanın bir hakkı vardır o mekanın nabzının tutulması gereken bir şey vardır onu tut asıl mesele o peki nedir o, ona ait şeylerde birincisi Mekanları imkanlara dönüştürme adımları atılmalı. Mekanları imkanlara dönüştürme adımları atılmalı. ızdırabını yaşasak şunun diyelim ki 10-12 tane talebemiz var değil mi bizim suffada? Baktık ki bir miktar bir müddet sonra birkaç kardeşimizde solmalar var. Gelip gitmelerde sıkıntı var artık o heyecan yok şudur budur. Mekanı değiştiririz. Mekan farklı bir şey. Mesela eğer o kardeşimiz evini başkalarına açmaya meyyal birisi ise bunu seviyorsa gider bir musluffayı onun evinde yaparsın. Yok buna kapalı olan kardeşlerimiz olabilir mesela evine misafir gelip gitmesini çok sevmeyen bir insan olabilir. Sen de dersleri şöyle yapıyorsun her hafta birimizin evinde diyorsun. Sıra ona geldiği zaman evde kavga var ama sana söylemiyor. Sen de muallim olarak bunu fark etmiyorsun. Etmediğin için çok basit bir şeyden dolayı bir kardeşini kaybediyorsun. Onun evinde olması gerekirken yapılmayacak olan bir şey aslında bir hayırdan o insanı bir ömür mahrum edecek bir şeye dönüşüyor. Dolayısıyla bunları tespit etmeli insan muallim zaten budur. Hastaya Bakacak işte tabip nazarıyla ortaya koyacak ya budur. İnsanlara kaldıramayacağınları yükleri yüklemenin bir anlamı yok. Bir yerde bir ders yapıyorsun. Diyelim ki Arnavutköy'de oturuyorsun. Gelip Eyüp'te yapıyorsun dersi. E bazı arkadaşlarım var ki zorlarına gidiyor. Haftada iki gün oradan o kadar parayı ödeyip gelip burada derse katılmayı ve buradan da çıkıp gitmeyi. Niye bu insanlara bu zulmü yapalım biz? Bütün kardeşlerimiz bu imkanlarda değilse biri daha o seviyede değil mesela diyelim ki adam 10 kilometrelik bir mesafe gelecek benzin parası onun yüreğinden bir parça koparıyormuş gibi zoruna gidiyor ya 10 kilometrelik benzinin yakması zoruna gidiyor var böyle insanlar ya siz tanımıyorsunuz farkında değilsiniz ya da biliyorsunuz üstünü örtüyorsunuz o ayrı bir mesele ama böyle insanlar var böyle insanlara işin bidayetinde bir şeyleri yüklemek o insanların gelecek dönemde hayırlardan mahrum olmasına sebep olmaktır ve onu da yapan sen oluyorsun çünkü önceden verdiğini vermiyorsun onuncu sırada istediğini orada istediğin için bu manada bir sıkıntıya sebebiyet veriyorsun daha bunun onlarca somut örnekleri var derslerin yapılacağı mekanla alakalı Helal bir zeminin olmasına dikkat edilmeli. Sen gidiyorsun piknikte yapıyorsun orada bir sürü olumsuz manzara var. Hayır yapayım derken şerre vesile oldun. Bir de götürdün gençleri talebelerin de gençler iyilik yapacağım diye şerre vesile oldun haberin yok senin. Mekanı seçmek önemli bir şeydir. Hayırın konuşulacağı yer hayra uygun olmalıdır ve bunun en önemli şeyi de helal zemindir helal. Bu helalde aklınıza birçok şey gelsin. Tek tarafı bakılacak bir şey değil. Bunlara da dikkat edilmesi gerekir ki o mekanın hakkı verilsin. Üçüncüsü meşru vasıtalar kullanılmalı. Helale gidecek yol yine helal olmalı. Bir yer var helal ama yolunda haramlar var. Yolunda problemler var. Yolunda sıkıntılar var. Olmaz bir Müslüman bunu düşünmek durumundadır. Çünkü manen. Bereketsizliğe bizi mahkum edecek her şeyden mekanın nabzını tutma adına da vazgeçmek gerekir. Bu manada dikkatli olma gibi bir sorumluluğumuz var ki bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Dördüncüsü şahitlik özelliği hiçbir zaman unutulmamalı. Mesela diyelim ki özellikle hanımlar için söyleyeyim evlerde yapılıyor dersler bugün birinde başka gün ötekinde. Gider gitmez aynı şey beyler için de geçerli ama hanımlar çokça evlere gittiği için onu söylüyor, söylüyorum. Gider gitmez her sufa muallimi muallimesi bulunduğu yerin bir şehadet namazı anlamına gelen tahiyyat namazını eda ederek işe başlamalı. Ya biz hayro için geldik buraya bir selam verelim mekana. O selam vermede bizde iki rekat namazdır. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bize öğrettiği şekliyle. Sadece evde değil çıktınız diyelim ki bir pikniğe gittiniz. Sufa yapacaksınız. Öncesindeki şey o mekanın yarın size şahit olabilmesi için başlangıcında bir imza atmaktır. O başlangıçtaki imza tahiyyat namazıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği bir şeydir. Mekan yarın. İnşallah şahit olacak bize öyleyse eğer o şahadeti bir yönüyle sağlamlaştıracak bir adım bu. Buysa ki biz peygamberden bunu öğrendik bu ortaya konmalıdır. Başka bir şey o şahitliğe mesela bir suffa muallimesi muallimi nasıl olur da abdest meselesinde zaafiyet gösterir? Sadece konuşurken değil ben evden çıktığım andan itibaren öyle olmalıyım. Attığım her adımı abdeste atmalıyım şart mı bu şart değil ama bu iş bereketi arttıracak bir şey biz bu manada kendimizde o heyecanı görmezsek kendimizi buna manen hazırlamasak o manada bazı şeyleri söylemesek ne olur sonra bu manada o meclisin hakkı nedir bunu öğretmek lazım zaten muallim olarak da talebi olarak da hepsine gelene kadar muallim Allah'ım beni ihlasla konuştur kardeşlerime benim, beni kullan hayrı ulaşmak için ne olur bana yanlış şeyler söyletme. Nefsimi bulaştırma ne olur beni bu manada baş başa bırakma nefsinle dua ede, ede ede ede geldi orada dersi yaptı. Giderken de evine varana kadar talebelerine tek tek dua etmelidir. Bu o meclisin hakkıdır tek tek kimse artık. İşte Mehmet'e, Ceyhun'a ben kimse benim şeylerim Ahmet kardeşime kimse artık orada tek tek gidene kadar dua etmelidir. E şimdi biz ne yapıyoruz? Siz inşallah öyle yapmıyorsunuz ama genelde öyle. Sadakallahul azim demez. dünya değişiyor bizde. O anda geldi pasta çörek şu bu neyse çay muhabbet iş kaydı zaten başladık siyaset konuşmaya o oradan girdi öteki oradan çıktı manevi hayat manevi anlamda aldığımız şey her şey darma duman oldu eve gidene kadar da oradaki o konuşmalardan dolayı o kırıldı o şunu yaptı o öteki üzerine aldı gidene kadar da içimizden aslında kızarak gidiyoruz yani bir yönüyle duayı boşver beddua yaparak eve gidiyoruz bak gördün mü bana ne dedi ben bunu dedim o bana şunu dedi o öyle davrandığı için böyle oldu şöyle oldu böyle oldu Bereket kaybolup gidiyor kaybolup gidiyor ama düşünün gaibin gaibe duası en makbul dua peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle düşünün günahsız ağızla yapılan duadır günahsız ağızla nasıl bir dua yapılır e kimse kimsenin adına günah işleyemeyeceği için birinin adına sizin duanız günahsız ağızla ona yapılmış bir duadır bunu yapıyorsunuz ya bir sonraki haftada sizin o talebeleriniz nasıl gelir Allah aşkına meclise sizde böyle bir heyecan olsa. Siz onlara tek tek dua etmişsiniz. Siz bunu yaptığınız için o dua iklimi yayılmış meclise onlar da yapıyor. Belki farkındasınız değilsiniz yapılıyor yapıyorlar derken manen bir şey yaşanıyor orada farklı bir atmosfer yaşanıyor işte meleklerin refakat edeceği ders halkası meclis böyle bir meclistir oradaki o refakat ancak bu adımların atılmasıyla mümkün olabilir onun için şahitlik özelliği hiçbir zaman unutulmamalı mesela biz meclislerimizde oturma adabına varıncaya kadar talebelerimize bir bilinç vermemişsek biz bir daha meseleyi makarayı başa sarmamız gerekir. Bir daha bir şeyi başa almamız lazım. Ne demek o meclislerdeki oturma yeri? Adam mesela öyledir bizim kardeşler herkesin bir yeri vardır. Oraya alışmıştır gelir oraya oturur. Sen o insanların orada bulundukları süre içerisinde alacaklarının önemini onlara aktararak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin meclisinde oturan o sahabi efendilerimiz gibi sanki başlarında kuş varmışçasına bir hassasiyetle durmasını eğer sağlayamamışsan dönüp bazı şeyleri işte bu çerçevede konuşmak gerekir. Çünkü o şahitliğin önemine inanan bir insan onu yapar. Ama benim gibi işte uzatırsanız saatleri milletin uykusunu getirirseniz gözler baskı yaparsa meclisin havası değişirse orada da sen mesulsün. Ama sen bunu ölçülü bir biçimde yaparsan Allah'ın izniyle Allah da oraya farklı bir biçimde teveccüh eder. Beşincisi vefa görmek için vefalı davranılmalı. Mekana mekanı söylüyorum. Vefa görmek için vefalı davranılmalı. Mekana vefa Allah'ın yarın senin huzurunda o mekanın şahit olabilmesi adına da bir güzelliğe dönüşecek. Tüm bunlar olursa bunların etkisiyle şekillenecek olan hayata hayatın nabzını tutmak için de beş şey söyleyip bitiriyorum. Nedir biliyor musunuz hayatın nabzını tutmanın yolu? Ne kadar zor olursa olsun Müslümanca yaşama gayreti. Zor bir zaman Zamanlarımızı biz mi seçtik yok imtihanlarımızı biz mi seçtik yok Allah seçiyor o halde bizim yapacağımız şey belli. Ne kadar zor olursa olsun Müslümanca yaşama gayreti ikincisi uydum kalabalığa demeyip kitleleri şuurlandırma azmi bizim vazifemiz bu kitleleri şuurlandırma azmi. Uydum kalabalığı şartlar böyle oldu işte böyle oldu böyle zorlandı ben de böyle yapacağım. Böyle bir şey bir Müslümanın söyleyeceği bir şey değil. Üçüncüsü güzellikleri kitaplarda bırakmayıp hayata taşıyacak temsiliyet misali. Dördüncüsü hikmetli bir usul ve uslup ile hakikatleri her zeminde tebliğ etme arzusu. Bunu bir daha tekrar edeyim hikmetli bir usul ve uslup ile hakikatleri her zamanda tebliğ etme arzusu beşincisi neticelere takılmadan başarı hesaplarına odaklanmadan büyük hayallerle yürüme sevdası bizim işimiz yürümek yoldayız yürüyeceğiz Allah menzile vardırır vardırmaz ne yapalım bizim ya elimizde olacak bir şey değil bizim işimiz değil o netice hesabına kapılan bir insan en basitinden 60'ı aşmış olur. Benim aziz ve azize kardeşlerim, muallim ve muallime olarak hayatın nabzını tutabilmek için kestirmeden derinliklerine inemeden size verdiğim bu bilince inşallah siz de başka bilinçler ekleyin, altlarını doldurun. Benim söyleyemediklerimizi, söyleyemediklerimizi siz söyleyin. Ama bunları hayatlarımıza taşıma bu manada bazı şeyleri hayatlarımıza diriltme adına da gayret içerisinde olun. Olun ki Allah bizi o özlediğimiz hallere o güzel seviyelere vardırmış olsun. Son bir şey söylüyorum sözümü de bitiriyorum. Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiğine göre sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir gün şöyle söylüyor. İsrail oğullarının helak sebepleri çoktur da. Bu helakın başlamasının en önemli sebebi şudur. İlk olarak şu eksiği yaptıkları için helak oldular. Biraz önce medrese dersinde söyledim o cümleyi bir hafta önce Edirne'de Selimye'de söyledim bir de burada söylüyorum. Ümmeti Muhammed, ümmeti Muhammed gibi konuşuyor ama ümmeti Musa gibi yaşıyor. Ümmeti Musa gibi yaşadığımız için halimiz zaten böyle. Onun için yapmamız gereken şey konuştuğumuz gibi yaşamak yani ümmeti Muhammed gibi yaşamaktır. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de buna dikkat çekecek. Onlardan birileri yani İsrailoğullarından birileri bir münker bir kötülük işleyen birini gördüklerinde ona bunu yapmasının helal olmadığını söylerlerdi ilk gün. Aradan bir müddet geçiyor ertesi gün o kimseyi aynı halde gördükleri zaman artık söylemezlerdi. Alıştılar çünkü gelir onların yanına otururlardı. Bir müddet sonra otururlardı onların yanlarına yerdiler içerdiler. Artık ne yapardılar kötülüğe zulme haksızlığa alışırlardı. Zaten tehlike burada çok tehlikeli bir şey bu. Ne diyor biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Bunun üzerine Allah onların kalplerini onlara birbirlerine çarptı. Allah ayırmadı toplumu. Bu iyi bu kötü diye ayırmadı. Emri bil marufu nehyanin münkeri iyiliği emretmeyi kötülüğü nehyetme bu manada zafiyet gösterdikleri zaman Allah onların kalplerini bu sefer birbirine çarptı. İyilerle kötüler birbirine karıştı. Onlar da artık kötü oldular çünkü iyiliğin alameti iyilik adına Fiili anlamda bir şeyler ortaya koymaktır. Adamın içinde iyiyim demekle iyi olmuyor. Hani bazı cahiller her türlü rezilliği yaptıkları zaman kalbim temizliyorlar ya. O kalp temizliği orada geçerli değil. Kalbin temizliği amellerin temizliğine vesile olmalı. Eğer bu manada bir zafiyet varsa işte burada kalplerin çarpılması yani iyilerin de kötülerin içerisine karışması. İyilerin de kötü olması anlamına gelir. Aleyhissalatü vesselam efendimiz bunları söyledikten sonra eve vardığınızda ne olur açın okuyun. Maide suresinin 78. ayetinden 81. ayetin sonuna kadar okudu bu ayetleri. Sonra dedi ki Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emreder kötülükten alıkoyar. Kötülük işleyenin hakkın dışına çıkmasına fırsat vermezsiniz. Dikkat buyurun sözlere. Allah'a yemin edelim ki ya iyiliği emreder kötülükten alıkoyar. Kötülük işleyenin hakkın dışına çıkmasına fırsat vermezsiniz. Ya da Allah sizin de kalplerinizi birbirine çarpar. Onları lanetlediği gibi sizi de lanetler. Böyle büyük bir uyarı bir dehşet eğer karşımızda varsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu bir feryat olarak bize duyuruyorsa bizim yapmamız gereken belli arkadaşlar. Yaptığımız iş aslında bu sorumluluğun bir yönüyle yerine getirilmesidir. Bundan sonra yapacağımız işte bundan başka bir iş değildir. Öyleyse her meclisimizi bir okçular tepesi olarak görüp sahip çıkıp toplumda iyiliğin çoğalması için iyiliğin yayılması için gayret içerisinde olmak ve bu manada Elimizden ne geliyorsa ortaya koyma noktasında da seferber olmak durumundayız. Allah bizi bu hayır yolundan ayırmasın. Son nefesimize kadar bizi böyle güzel meclislerin talebeleri kılsın. Hakkın, hayırın taliplisi kılsın bizi. Hak'tan, hayırdan mahrum olan insanlara da bizi o hayrın ulaşması için memur kılsın. Nefislerimizdeki selimiyet adına zaafiyetleri gidererek bu işin hakkını vererek bazı güzellikleri daha fazla çoğaltarak ortaya koyma noktasında da yar ve yardımcımız olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.